Şimdi efendim bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu repertuarını konuşacağız. Oyunlardan söz edeceğiz. Zannediyorum ki derinliğine bir bilgi aktarımı olacaktır. Şimdi Selen'ciğim istersen hemen gösterimde olan, sahnede olan oyunları sayalım. Sonra tek tek e, üzerinde konuşalım. Şimdi Kasım ayı itibariyle henüz tüm oyunlarımız daha çıkmadı. Pay der pay çıkacaklar tabii ama bu ay içinde oynayan oyunlar Ölüleri Gömün, Profesyonel, Ne Dersin Aziz'im, Üsta Tarpagona Saygı ve Destek Gecesi. Beğendiğiniz gibi Temiz Ev, King Kong'un Kızları, Karanlık İşler, Kredi Kartı Vakka. Baştan Çıkartma, 2x2, Bedensiz Kadın, Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk, Pir Sultan Aptal ve Kadın Sığına. Bayağı bir zengin bir repertuar doğrusu. Bu sadece bu ay için. Değil mi? Değil <gülüyor> evet. mi? Çok, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sevgili dinleyicilerimiz biliyorsunuz ben de uzun yıllar Devlet tiyatrosunda görev yaptım. Ee, bu yüzden e, benim heyecanım da bir başka türlü oluyor kuşkusuz. Bunu da aktarmak istedim, paylaşmak istedim. Selin'ciğim şimdi oyunlardan, e, bu saydığın oyunlardan e, kısaca söz edelim. E, yönetmenlerini, yazarlarını da belirtirsen ve e, ardından da sahneleri tanıtalım seyircilerimize. Ki. Mutlaka biliyorlardır ama e, e, çok genişledi sahneler saygısal evet. olarak değil mi? E, onları da hatırlatmakta yarar olur. Ee, şimdi bu sene aslında biz bir üst konsept belirledik oyunlarımıza dair. Yani hani rastgele bir seçim olmasın da dünyada bizi en çok neler ilgilendiriyor? Hı -hı. En çok problemimiz olan şeyler nedir diye düşündüğümüzde hani belki çok popüler bir konu olacak ama bizim için çok önemli olduğu için seçtik. Ee, öteki olmak, kimlik çatışması, kültür çatışması Hı -hı. bunlar bizim temel çıkış amacımız. Bu nedenle de dünya repertuarına, ve Türk repertuarına da, Türk tiyatro oyunlarına da buna göre bir bakış attık. Hı hı hı. Ve oyunlarımızı da farklı ülkelerden seçtik. Biliyorsunuz özellikle Türkiye'deki çeviri oyunlarının çoğu İngiliz, Amerikan evet. oyunlarından oluyor. Ama bu sefer biraz daha farklı bölgelere de ulaşalım dedik. Oradaki insanlar ne düşünüyorlar, hayatı nasıl algılıyorlar, sanatçının bakışı nedir diye baktığımızda. Geniş bir panorama çıktı karşımıza tabii. Evet. Şimdi geçtiğimiz sezon... Festivalde Uluslararası Tiyatro Festivali'nde e, premier yapan Ölüleri Gömün bu sezonun aslında yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. <gülüyor> ee, yazarı Irwin Shaw, e, yönetmeni de Şakir Gürzumar. Çok ciddi bir savaş karşıtı oyun. Ee, özellikle şu soruyu soruyor. Gerçekten savaşmayı istemiyor muyuz? ...yoksa istiyor muyuz? Çünkü i̇lginç, evet. <gülüyor> evet çünkü yani Kolay bir soru gibi geliyor ama çok derinlikli bence bir soru. Kesinlikle, çünkü onun altından biliyorsunuz... ...katman katman bir takım mekanizmalar, dinamikler çıkıyor ve... Kimler gerçekten istemiyor savaşmayı? Hani bu sorunun sorulduğu ve buna dair bir tavır almayı gerektiren bir oyun diye seçtik bunu. Çok güzel bir tema bulmuş yazar doğrusu. Kesinlikle aynı fikirdeyim ve bundan bağlantılı olarak hemen biz Balkanlara doğru uzandık ve Balkanlardan bir oyun seçtik Bedensiz Kadın. Matematis için Hırvat bir yazar. Türkiye'de ilk defa oyunu oynanıyor bildiğim kadarıyla. Bu oyun zaten ilk defa yeni çevrilmiş ve Kazım Akşar yönetti. Hı. Bu da aslına bakarsanız o bolsunlar Hersek Hırvat Savaşı içinde Hırvat tarafından olaya bakmakla birlikte şu soruyu soruyor. Acaba her tarafın elleri temiz mi? Biz hep hani bir taraf hmm. e, sütten çıkmış ak kaşıkmış A gibi davranırız evet, evet. ama iki taraf da savaşta kirleniyorlar. Ve burada da yine bir öteki olma, e, olayını bir kadın bedeni üstünden görüyoruz. Tamam. Peki e, sözünü kestim Tabii Selenciğim. Ki. Bu oyundan küçük bir bölüm seyircilerimize dinletelim mi? Tabii ki. Tamam şimdi e, sevgili seyirciler oyunumuzun adını bir daha söyleyelim Selenciğim. Bedensiz Kadın. Bedensiz Kadın adlı oyundan bir bölüm dinliyorsunuz. <Gülüyor> ...sana inanıyorum. Ama bu işler nasıl da bilirsin. Etrafta her çeşit adam var. Adım Eyman. Mat. <gülüyor> bu... Beni seçtiğin için... ...kabul ettiğin için... ...çok teşekkür ederim. <gülüyor> nasıl? Ben teşekkür ederim. Beni seçtiğin için. <gülüyor> Eksi 15 derecede sokakta dikilip durmak nasıl şey bir düşün. Ama biraz şaşırdım. Neden? E beni seçti. Evet. <gülüyor> yani demek istediğim etrafta o kadar genç kadın varken. Evet. Aa ama tabi eğer sen kendinden yaşlı kadınları tercih ediyorsan önemli değil. İmparlamayı yapacağız. İstersen. Ama biraz sıkışık değil mi? Daha önceki bazı deneyimlerimle karşılaştırırsak Hı. birinci sınıf otel kalitesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım bugün bu telefonlara bilmiyorum. Senin karın telefon eder Ha, yok öyledir. Ha. E peki ya kadın ayakkabıları? Holiday kapının önünde duran. Dolayısıyla çok dikkatli. Benim işimde her şeye dikkat etmek gerekir. <gülüyor> Teşekkür ederim. Eee sen yemeyecek misin? Yok hayır kesinlikle yalnız durma ya. Gerçekten başlayayım. ben toplum sen keyifin alın. Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet Bedensiz Kadın Küçük Sahne Beyoğlu'nda ıı, oynuyor. Daha evvel Sadri Alışık Sahnesiydi biliyorsunuz adı. Fakat Devlet Tiyatrosu'nun devralmasıyla ile birlikte orijinal adına, ilk adına küçük sahneye geri dönmüş oldu. Ee, ay boyunca da tekrar tekrar Bedensiz Kadın seyredilebilir. Bunun dışında ıı, yine benzer bir konudan yola çıkalım dediğimiz zaman yine öteki konusuyla ilgili olarak baştan çıkartma adlı katalan bir yazarın yani Carles Batlen'in bir oyunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu da Üsküdar Stüdyo sahnede oynuyoruz. Ee, burada da Avrupalı olmak için ödenen bedel üzerine bir oyun. Çünkü Bu da ilginç. E, Fas'tan kaçak yollarla Barcelona'ya gelen bir kızın ve babasının öyküsünü görüyoruz burada. Sadece Avrupa'da kalabilmek geri dönmemek için insanlar ne bedeller ödüyorlar, ne değerlerinden vazgeçiyorlar ve Avrupalı olmanın esas değerleri bu noktada nasıl gidiyor yitiyor Çok Ve bunları Avrupalıların kendileri de nasıl yitirtiyorlar Bunun üzerine bir Çok oyun Çok güzel hakikaten Temala, yani Örtüşen temalar çevresinde hakikaten güzel seçimler olmuş doğrusu daha sonra küçük çekmecede bir oyunumuz var. Küçük çekmecede Cennet Kültür Merkezi sahnesinde oynuyoruz. Kadın Sığına. Bu yerli bir oyun Tuncay Cücenoğlu'nun yazdığı ve Serpil Tamur'un yönettiği bir oyun. Hı hı. Bu oyunda da bir kadın sığınma evindeki çeşitli kadınların bir gün içinde geçirdikleri olaylar üzerinde duruluyor. Hı hı. Biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi kadın sorunu. İşte töre cinayetleri kadın ve çocuklara yapılan istismar. Ve kadınma, kadın kadın sığınma, sığınma evleri bu noktada büyük önem taşıyor. Ve tam da bu soruya, bu soruna parmak basan bir oyun. Çünkü burada sadece o eve, kadın sığınma evine gelip de orada problemlerini halletmeyi ya da sığınmaya gelen kadınlar değil. Orada çalışan kadınların da benzer sorunları var aslında. Kadın olmaktan gelen, bu toplumda kadın olarak yaşamaktan gelen pek çok sorun var. Ve bunlar üzerine bir tartışma açacak. Üstelik de hani töre cinayeti de ...denilen durumun ne kadar insanlık dışı, e, insanları en sevdiklerini bile yok etmeye yönelten bir e, durum olduğuna dair e, saptamaları da olan etkili bir oyun. Evet, Serpil Tamur'un yönetmen olması da bu oyunu seçmesi de doğrusu çok ilginç ve güzel. Kesinlikle ee, bir kadın bakışıyla evet, bunun yani, yorumlanması. E, diğer sahnelenmiş, önceden sahnelenmiş, sahnelemiş olduğu oyunları da göz önüne alarak söylüyorum bunu. Hakikaten iyi bir rejissöre. Eline geçmiş. Kesinlikle öyle. Şey. Kesinlikle öyle. Buradan ben yine küçük çekmeceler gidiyoruz madem. Hı hı. Bir başka oyunumuz daha var. Bu da Pir Sultan Abdal. Şimdi Pir Sultan'ın zaten haksızlığa, adalete, ekonomik koşulların getirdiği, Anadolu'daki insanların yaşamlarına yaptığı baskı ve zorluklar üzerine bir isyanı olduğu için ve bu isyanın başındaki figürlerden bir tanesi olduğu ve aynı zamanda da bir şair, bir sanatçı olduğu için bizim için çok önemli bir figür Açıkçası ee, Anadolu tarihinin aynı zamanda Anadolu'da çeşitli yaşayan çeşitli mozaiklerin çok fazla sahiplendiği, bunun üzerinden çok fazla uh, tartışma açıldığı bir uh, insandan söz ediyoruz. Dolayısıyla küçük çekmece sahnemizdeki bu oyunun da uh, pek çok uh, insan tarafından çok beğenilerek uh, seyredileceğini umuyorum. Yazarı ve yönetmeni Mahmut Gökgöz. Evet, evet daha önce de bir özel tiyatroda oynanmıştı. Onun genel provasını seyretmiştim. Hakikaten başka bir açıdan bakmış Mahmut. İlginç. Kendisini evet, yönetmesi evet, de iyi evet, olmuş. Evet. Evet. Birinci perdede daha çok şair ve sanatçı yönüyle bakıyor. İkinci perdede de bu isyanı yöneten Hı -hı. bir aktivist, evet. bir ne derler? Şu anın hani çok moda tabirle bir Che ara tarzında evet, evet. bir insan olarak, karşımıza bir kahraman olarak çıkartıyor Pirsultan Abdal'ı. Evet. Ee, bu A Ardından, ardından e, birazcık artık konsept dışına yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz ama bu ay oynamayacak ama hemen ay sonunda Aralık başında e, premier yapacak bir başka oyundan da bahsetmek hı hı. istiyorum. Birdi. Bu oyun Üsküdar hı. Stüdyo sahnesi. Oynayacak. William Wharton'ın uyarladığı oyun aslında Alan Parker'ın kült filmi Bird'den yapılan bir uyarlama. Bunun esası bir roman. Bir sürü Oscar'da kazanmıştı. İnanılmaz savaş karşıtı bir oyun yine. Çünkü buradaki durumda tam da kişisel olarak bakıyor. Yani birazcık toplumun dışında hisseden, daha naif olan insanların ruhen nasıl yaralandığını topluma çok da uyum sağlıyormuş. Bütün değerlerini kabul ediyormuş gibi gibi olan insanların da aslında bu savaş ortamında fiziksel olarak aldıkları yaralar ve ruhen aldıkları yaraların nasıl bir travmaya yol açtıklarına dair inanılmaz etkili bir evet, oyun. Evet, evet filmi ee, hatırlıyorum doğrusu. Yani, Sahne de bence e, filmden bile etkili olabilir. İnşallah biz de öyle umuyoruz. Öyle bir yanı var çünkü şeyin fil, filmden hissettiğim yani e, mekansal anlamda e, seyirciyle yüz yüze olma anlamında vallahi daha etkili olabilir. İnşallah. Bu da işte bizim e, konseptimizin en azından şu iki ay içindeki son oyunu hmm. olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonrakiler biraz dediğim gibi daha konsept dışına çıkıyorlar. Hemen buradan Cevahir sahnesine geçeyim. Ve Cevahir sahnesinde Üstad Harpagon'a e, Saygı ve Destek Gecesi adlı Civan Canova'nın yazdığı Levent Öktem'in yönettiği oyuna geçeyim. E, bu oyun son derece hoş bir komedi. E, bu komedi içinde tam da belki de biz çok fazla da seviyoruz. Seyircimiz ne der bilmiyorum. Ama biraz tiyatro dünyasındaki olaylara bakılan bir bakış. Yani bir sahne komedisi. arkasına gibi mi? Tam Hı -hı. öyle. Çünkü Hı -hı. artık 150 yaşına gelmiş, yüz yaşına gelmiş bir takım aktörler, aktrisler kendilerinden de düşkün durumda olan arkadaşlarına bir jübile gecesi Hı -hı. düzenliyorlar. Ama bunlar içinden belki sizlere de hatırlatacak bazı oyuncularımız olacak. Yüz yaşına geldiği <gülüyor> halde hala Juliet oynamak isteyenler, hiçbir zaman rol Romeo'luktan vazgeçemeyenler, kendi aralarındaki didişimeler ama bir şekilde de o tiyatro sanatının büyüsünden asla kopamama gibi bir çok konu güzel. üzerinden çok işleyen güzel. bir konu. Sevgili komedi. dinleyicilerimiz, oyunun yazarı Civan Canova aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Yani bunu özellikle şunu için söyledim, sahne arkasını çok iyi bilen elbette ki bir yazarımız, sanatçımızdır. Bu yüzden de çok ilginç bir oyun olacaktır. Bir başka oyuna yine geçiyorum. Kendi kendine konuşmaktır aşk. Bu da geçtiğimiz sezon sonunda premier yapmakla birlikte hep topu iki oyun oynamıştı zaten. Hı hı. Dolayısıyla bu sezonun yeni oyunlarından bir tanesi diye düşünebiliriz. Bunun yazarı Cezmi Ersöz. Yönetmeni de Sara Beyboğlu. O da küçük sahnede oynamakta. Kendi kendine konuşmaktır aşk. Aslında bakarsanız çok ufacık özetleyecek olursam hı hı. sevgililer gününde sevgilisinin gelmesini bekleyen bir yazarın kendisi ile kadınlarla olan ilişkilerle, aşkla, cinsellikle hesaplaşması üzerine kurulu bir oyun. Şimdi, e, izin verirsen selenceğim dinleyicilerimize e, bu oyundan yani kendi kendine konuşmaktır aşk adlı oyundan bir bölüm sunuyoruz. Memnuniyetle. Dünyanın en büyük mucizesi. Nasıl bir elif Ya elif gelmesi. Ya nedir yani ne <gülüyor> Sen hani dünyaya elbette birbirine karıştırdın zaten. Gelmez olur mu? <gülüyor> <gülüyor> vazgeçtim ya. tüm tehlikeli oyunlardan senin için. Ama bazen beni bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek tahrik ediyorsun. Yine ben geldim demek geliyor içimden, dünyanın tüm tehlikeli oyunlarına. Biliyor musun? Bazen diyorum ki, bir düşündüğüm kadar sevmiyorum. Bazen de diyorum ki, demiyorum, sadece korkuyorum. Umudumdan çok seviyorsun diye beni. Ve sonra her şey kararıyor. Ellerimi açıp Tanrı'ya dua ediyorum. Yaşlandığımızda, sallanan sandalyelerimizde, hayat gibi ölümü de birlikte kucaklayalım diye. Yaşlandığımızda, sallanan sandalyemizde, ...hayat gibi ölümü de birlikte kucaklayalım diye... ...içtenlikle yazmış değil mi? Hani böyle duygularını açıkça ortaya koymuş. Ya sen bu yazıyı daha önce hiç kendini vererek okudun mu? Hı? Ya Ama sakladım. Umduğumdan çok sevmenden korkuyorum. Yani ne demek şimdi bu? umduğundan çok sevmenden korkuyorum. Yani bu kızın da yazdıkları hep muamalıdır zaten kendi gibi. <gülüyor> Seversin korkarlar. Sevmersin kızarlar. Gel de çıkışın içinden. Bugün işte Elif'e anlatmak istediğim bu kadar çok şey var ki. Evet e, güzel bir bölüm dinlediniz sevgili dinleyiciler. E, evet Selence'yim devam edelim lütfen. Ülkü'cüm şimdi e... Komedilerden madem söz açıldı diğer komedilere geçelim. Hı hı. Üsküdar Teker sahnede Karanlık İşler adlı Robin Havda'nın yazıp Mutlu Güney'in yönettiği bir oyun var. Son derece çılgın bir mafya komedisi. Ee, seyirciler sadece gülmek için gelecekler. Bunda hani entelektüel bir beklenti olmasın. Birazcık da şöyle düşündük. O, oyunlarımızın çoğunun çok ağır mesajları var. Çok yüzleşmeye gerektiren, hı hı. düşündüren mesajları var. Bazen insanların sadece gülüp hiçbir şey düşünmeden çıkıp gitme ihtiyacı da oluyor. Tabii ki, bunun da doğru, farkındayız. Doğru, tabii ki. Dolayısıyla tam da bu noktada gerçekten çok eğlenip, çok hafiflemiş, çok mutlu olarak çıkacağınız bir akşamın ne de yaşarsınız dediğinizde... ...karanlık işler bunun için ideal bir çok oyun olacak. Çok güzel, çok güzel. Evet... Ee, bunun arkasından Cevahir'de oynayan bir Shakespeare komedimiz var. Beğendiğiniz gibi. Hakan Çimenser yönetti. Ee, bu oyun biliyorsunuz Shakespeare'in en güzel e, komedilerinden Komedi yani. bir tanesi. Oldukça geniş bir kadroyla sahneleniyor. Ee, ve e, seyircilerimizin çoğu da uzun süredir bir Shakespeare komedisi seyretmemişler evet, devlet evet. yattısı sahnelerinde. Evet, evet. Hatta benim konuştuğum gençlerden bazıları hayatımızda ilk defa Shakespeare komedisi seyrediyoruz evet. yorumlarda bulundular. Haklı, haklı. Haklılar evet daha az oynanmıştır hakikaten bizde komedilerin. Kesinlikle. Bu açıdan bakıldığında hani Shakespeare hakkındaki e, ön yargıların kırılması açısından da hani Shakespeare uzundur sıkıcıdır vesaire gibi hani Hı -hı. bir takım ön yargıların kırılması açısından da önemli bir prodüksiyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu oyundan da bir bölüm dinletelim. Shakespeare'in beğendiğiniz gibi adlı oyundan bir bölüm sunuyoruz. Şey kaldı, ha? <gülüyor> Güneş'i çağırsa meydan mı bulunuz? Evet. Yok e, hayır. Herkese meydan okuyanı o. Ben de ötekiler gibi kendisiyle kuvvetimi ve gençliğimi denemeye geldim. Asil genç. Cesaretiniz, yaşınızı geride bırakıyorum ama bu adamın ne kadar kuvvetli ve gattır olduğunu siz de gördünüz. Kendinizi de kendi gözlerinizle bir görebilirsiniz, atıldığınızı işin faciasını anlar bu işten vazgeçerdiniz. Biz sizin iyiliğiniz ve güvenliğiniz için sizden rica ederiz. Ne olur bu işten vazgeçin. Evet Asır genç, vazgeçin. Bakın bu yüzden değeriniz küçük görülmez. Biz bu güreşin yapılaması <gülüyor> için dükettik, icazınıza rica edebiliriz. Size yalvarırım. <gülüyor> Akımda fena düşünerek beni cezalandın mı? Sizin gibi güzelliği kibar olan hanımların istediği bir şeyi yapmadığım için çok kabahateyimi itiraf ediyorum ama... Ama... Sizin güzel gözleriniz güreşe benimle beraber girsin. Ee, ben eğer bu güreşle yenilirsem ki olabilir. O zaman zaten ömründe hiç itibar görmemiş biri utanmış olur. Ama eğer ölürsem zaten ölmeye razı biri ölmüş olur. Evet Selinciğim. Dinliyoruz. Şimdi yeni oyunlarımız bunlar. Bir de geçtiğimiz sezondan devam eden, geçtiğimiz sezon büyük başarı kazanmış bazı oyunlarımız var. Onlar da Kasım ayı içinde oynuyorlar ve sezon içinde de devam edecekler. Onlara değinmek istiyorum. Tabii. Mesela Vahşet Tanrısı, Yasmina Reza'nın yazıp Celal Kadri oğlunun yönettiği ve pek çok ödül kazanan Hı -hı. bir oyun. Çocukları kavga ...için bunu medeni bir şekilde çözmek için bir araya gelen iki ailenin nasıl içindekileri bir şekilde bir müddet sonra ortaya çıkarttığına dair... ...hem çok keyifle izlenecek aynı zamanda da ibretle izlenecek Hı -hı. zevkli bir oyun. Hı -hı. Bunun dışında geçtiğimiz sezonlarda yine büyük başarı kazanan bir başka oyunumuz var. Ne dersin Aziz'im? Aznes'in yazıp Yücel Erten'in yönettiği ve Aznes'in öykülerinden oluşan bir oyun üçüncü sezondur sanıyorum kapalı gişe gidiyor evet, ve evet. daha da gideceğe benziyor çünkü Aznes'in ne kadar evrensel olduğunu zamanının vaktinin hiçbir zaman geçmediğini Türk insanının ne kadar iyi yakaladığını çok iyi gösteren bir oyun. Evet. Ee, bunu çeşitli sahnelerde izleme şansına sahip oluyoruz. Çok mobil bir oyunumuz ama temel olarak e, bu sene Cevahir sahnesi e, bizim için Aznes'in oyununun oynadığı mekanlardan bir tanesi olacak. Ee, bir başka oyunumuz profesyonel. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru premier yapan bu oyun İngiliz. E, çok büyük başarı kazandı. Dušan Kovačević adlı e, yine bir Balkan yazarın evet. oyunu biliyorsunuz. Bunun Hı -hı. hatta İstanbul Film Festivalinde filmi de oynamıştı. Evet, evet, ...Işıl Kazapoğlu yönetti. E, oyunda oynayan iki erkek oyuncusuna adı birçok ödül getirdi. En iyi oyuncu ödüllerini getirdi ve e, gerçekten hani. Bizim gibi darbe dönemleri atlatmış, e, bir takım sık yönetim dönemleri atlatmış bir milletin e, oldukça iyi anlayabileceği durumlar söz konusu. <gülüyor> çok güzel. Özetleme de çok güzel oldu bence son cümle. Yani <gülüyor> o 20 sayfayı içermeye içeriyor <gülüyor> adeta. Bir başka oyunumuz Hı -hı. temiz ev. Sara Ruhl'un yazıp e, Kubilay ile Atilla Şendil'in yönettiği bir oyun. E, Temiz Ev benim son senelerde okuduğum en iyi kadın oyunuydu açıkçası. Hı hı. E, kadın bakış açısıyla yazılmış kadınların dünyasına atılan çok keyifli bir bakış. Yani aşk nedir sorusunu soruyor. Ya aşkın aslında çok farklı biçimleri olduğunu bize çok güzel bir şekilde anlatan... E, ...insanın yüreğinin e, tam da tellerine dokunan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Bunda cevap... ...Yavahir iki sahnesinde izleme şansına sahibiz. Ee, yine bir başka oyunumuz var, King Kong'un Kızları. <gülüyor> ee, bu bir genç Alman yazar olan Therese Walser'in oyunu... ...Işıl soy tarafından yönetildi. Ee, bu da çok başka bir noktaya bakıyor. Bir huzur evindeki yaşlıların dünyasına da alıyor. Fakat bu, bu yaşlılar bizim hep umduğumuz gibi terbiyeli, akıllı, uslu, bilge yaşlılar değil. <gülüyor> Tam tersi çılgın, azgın, sürekli çişini, kakasını kaçıran bir takım yaşlılar. Dolayısıyla yaşlı olmanın bizim üstümüzde ne gibi etkileri olduğunu bir kara komedi tarzıyla gösteriyor. Ama buradaki esas Türk zaten bundan kaynaklanmıyor. Onların bu durumlarına dayanamayan üç hemşirinin yani King Kong'un kızlarının <gülüyor> bunların müthiş şekilde ölmüyorlar organize etmeleri üzerine kurulu bir oyun. Bu oyundan bir bölüm dinleyicilerimize sunalım mı? Tabii ki. Sevgili dinleyicilerimiz King Kong'un Kızları adlı e, oyundan bir bölüm dinliyorsunuz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en kötü hastalık kimde var? Kötü ...kardan bile daha uzun yaşar. Ve kim, kim kolay kolay ölmez? Bütün yaşlı John Bey'ler. Ah! Burak! Kim Zayıf ve şişman brehte garbolar. Aa, ama biraz da ne kalsın? Küçük ve büyük işlerimize. <gülüyor> Kafamızı suya sokmamamıza. Kale! <gülüyor> Yine o büyük anlardan biridir bu kadar. ...sana bir ötül vermeleri gereken anlardan biri mi? Senden başta bir paylaşmak istemeyeceğim anlardan biri. Bunu ben de ile paylaşmak istemezdim. Maggie kesinlikle evlendeydi. <gülüyor> öyle durur, öyle bir bakar ki... ...sanırsın kendi geleceğini çizmiş. Neyse Maggie'nin geleceğine giden yol boyunca... ...iki yana uzayan koridorları. Bu benim değil. Bu <gülüyor> benim işim değil. Bu benim değil, değil. Bak bak. <gülüyor> Père pour tous les guillères, c'est un bébé Evet Selenciğim, oyunlara devam ediyoruz. Lütfen. Küçük sahnede 2x2 adlı geçtiğimiz sezondan kalan Beyic Akın yazıp yine Serpil Tamur'un yönettiği ve yine ödüller almış bir oyun söz konusu. Hı hı. Bu da eski solcuların yeni neoliberaller olarak nasıl sisteme gayet güzel uyum sağladıklarını, uyum sağlayamayan idealistlerin hem özel yaşamlarında hem de sosyal yaşam, yaşamlarında nasıl bir durumda kaldıklarını, kadın erkek ilişkileri bağlamında çok ıı, keyifle anlatan bir oyun. Üstelik burada diğerlerinden farklı olarak bir oyunculuk ıı, hüneri de ve reju hüneri de söz konusu. Çünkü iki oyuncu dört kişiyi aynı anda sahneye canlandırıyorlar evet. ve dolayısıyla seyretmesi de çok keyifli oluyor bu oyunda. Tema da tam Behicak'a göre. <gülüyor> yani tam tam onun... kalemine göre çok güzel tema. <gülüyor> onun esprisiyle, onun evet. diliyle çok güzel bir şekilde didaktik olmadan ama aynı zamanda kışkırtıcı olacak bir şekilde yazılmış. Evet. Bir başka oyunumuz yine yerli bir oyun geçtiğimiz sezon yazarını en iyi yazar ödülünde kazandıran Kredi Kartı Vakka. Yazarı ve yönetmeni Cüneyt Çalışkur. Ee, yine oyuncusu da başrol oyuncusu Uğur Polat da bunda en iyi oyuncu ödülleri kazandı. Ee, i̇ki tane öykücükten oluşuyor esasen. Ee, kredi kartıyla ve e, kredi çekmekle hayatını bir şekilde idam ettirten bunu bir e, yaşam amacı haline, bir oyun haline dönüştüren bir insan. Kredi kartı kısmında e, işleniyor. Vakka'da bu insanın bir müddet sonraki haline yani egolarıyla şişmiş sınırda bir kişilik olarak nasıl e, bir dünya bakışı olduğu üzerine çok keyifli bir oyun. Bunu da seyircinin hem bir oyunculuk gösterisi olarak hem de tekstin keyfi adına seyredeceklerini umuyorum. Aralık ayı içinde oynayacak oyunlarımızdan bir tanesi de geçtiğimiz sezon Devlet Tiyatrosu'nun en fazla ödül kazanan oyunu olan İmparatorluk Kur'anlar. Hı hı. Ünlü yazar Boris Vian'ın bir oyunu. Hı hı. Her, bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa sahneleniyor. Özellikle de bir ödenekli kurumda da Boris Vian sahnelenmesi bence çok önemli çok, bir şey. Çok, çok önemli bir yazar. Evet, yani. yine Üsküdar tekel sahnede seyredilebilecek olan bu oyunun yönetmeni de Hakan Çimens ser. Aslında bakarsanız oyun e absürt bir oyun olarak gözükmesine rağmen son derece keyifle izleniyor. Hiçbir şekilde seyirci üzerinde bir sıkıntı doğurmuyor. Genelde absürt oyunlar hakkında böyle bir e, yine ön yargı vardır. Var. Tamamen o ön yargıyı kıran bir oyun. Fakat absürt oyun izlerken de özellikle bu oyunu izlerken seyircinin aklında bulundurması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Her şeyi her zaman anlamlandırmak durumunda ya da yazarın verdiği anlamı anlamak durumunda değiliz. Biz kendimiz nasıl anlıyorsak evet, da ki. bu bizim ki. için çok önemli bir şey. Tabii ki. Bir üretim bu da. Yani yeniden üretme. Kesinlikle. Evet. Çünkü zaten Boris Vian'ın kendisi de bu texte yazılanları benim gibi anlamak zorunda değilsiniz. Teğiricin her birinin kendi yorumu benim için muteberdir diye de yazıyor zaten. Anladım. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğumuz Sayın Selen Korat idi İstanbul Devlet Tiyatrosu Dramaturgu. Selenciğim katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim ülkücüm. Efendim haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. Sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.